ve ala la Evet konumuz ihtilattı. Hala devam ediyoruz. 28. meselede kalmıştık. <Sessizlik> Kalel Hafiz <Sessizlik> Ebubekr محمد بن عبد الله العامري رحمه الله. ديركي ديركي بو مبارك إنسان اتفق علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات أي الاختلاط بين الرجال والنساء وإباحة امتزاج الرجال بالنسواني الأجانب. فَقَتْ كَفَرْ وَسْتَحَقَقَتْ الْبِرِدَّدِهِ Diyor ki, her kim kadınlar ile erkekler arasındaki ihtilatı nasıl görürse ey kalben bu şeyin haram olmadığını tamam mı? Bu şekilde etikad ederse o zaman bu kişi tek kelimeyle ile kafir olur. Niçin? Çünkü bu iddiasıyla ve yotta görüşüyle Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal kıldığından dolayı diyor ki bu El-Hafiz-Ebu-Bakır Muhammed bin Abdullah'ı'l-Amir'i bu kişi diyor kafir olur diyor. Ve kafir olduktan sonra diyor ve kal katlu bir riddetihi. O zaman diyor riddet ettiğinden dolayı onun katli vaciptir. وَاِذَ اَعْتَقَدَ تَحْرِيمُهُ وَفِعْلُهُ Şayet bu kadınlar ve erkekler arasındaki iktilatı evet kalben diyor ki bu haramdır ve karışıklık da haramdır şer'an da haramdır tamam mı? وَاَقَرَّ عَلَيْهِ وَرَضِيَ بِهِ فَقَتْ فَسَقْ Ancak bu Şeri manada düşünmesine rağmen kalkıp bunun yapılmasını da, bunun yapılmasını da veyahut da görüyor veyahut da eee nehiyetmiyor tamam mı o zaman ne olmuş oluyor fakat fasık. O zaman bu kişi kafir değil fasık olur. Yani anlayacağınız inkar ederse kafir olur. İnkar etmezse fasık olur. Ey büyük günahkar olur. Ve bu kişi o zaman diyor o toplumda la yusma'u lahu kavlun bulunduğu toplumda onun hiçbir sözü kabul edilmez. Ey reddedilir. Ve o toplumda hiçbir zaman onun şehadeti kabul edilmez. Yani reddedilir. Ve kallel imamun nevaviyyü rahimahullah İmam neviyyü rahimahullah 679 senesinde vefat etti. Diyor ki İhtilat el-rical vel-nisa İhtilat el-nisa vel-rical ve vücuhum berizat minel-bida' Ne zaman çıkıyor? Fahiyye el-mua'il-kabaih Hem bid'at olduğu gibi aynı zamanda yani en kötü şeydir. ey Kadın ve erkeklerin arasını karıştıran veyahut da bu konuda mahzur görmeyen veyahut da Evet haramdır ama ne yapalım işte örf adetlerimizdir diyor Biz inanıyoruz bu haramdır biz herhal demiyoruz haramdır şudur budur ama ne yapalım adetlerimiz örf adetlerimiz işte akrabalar falan ister istemez akrabalar beraber oturmak mecburiyetindeyiz ne yapalım acaba bunu değdiği zaman hatta Efendim işte okullarımız karışıktır ve ota işlerimiz karışıktır ne yapalım işte toplum böyle veyahutta ee, zaman böyle dediği zaman tamam, tamam. yani bu konuda mazur olmuyor. Ama kafir de olmaz. Ancak Allah Allah. büyük günahkar ee, olmuş olur. Şey Efendim fasık. Ee, He fasık oluyor. Zamana... Ee, hani? Yine yine İmam İmam-ı diyor ki "Ameli" sonra konuşursaksa. Yine İmam Ali Aleyhi ve Rahimahullah Minha işte diyor ki Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Fadda la ahir sufufa nisai Elhadirat maal rical Libu'dihinna min Mukhalatat rical Ve rü'yetihim ve taalluqul kalbi Bihim inda rü'yeti Diyor ki Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Neden diyor namaz esnasında camide Kadınlar ile erkekler arasında ayırdı Niçin? Mutlaka bir sebebi var. Eğer kadınlar ve erkekler bir arada olmaları haram olmamış olsaydı Aleyhisselatü Vesselam camide özellikle ibadet esnasında herkesin tam hakkıyla Allah'ın karşısına gelip orada kuşuğa daldığı bir anda kadınlar ve erkeklerin bir arada böyle karışık bir şekilde saf edinip yasaklamazdı. Ha niçin yasakladı? Demek ki kadınların ve erkeklerin daha önceden söylediğimiz gibi şunların bunlardan da bunların bunlardan istedikleri bazı şeyler olduğu gibi babu fitnenin oluşacağından dolayı Ali satt ve selam erkekleri öne, kadınları en arka safta saf oluşturmalarını emretti. Niçin? Sırf kadınlar ve erkekler birbirlerine karışmasın diye. Çünkü diyor kadınlar erkeklerle karışık bir şekilde oldukları zaman kadınların kalbi erkeklere ve o erkeklerin kalbi kadınlara muallak olabilir. Öyle ya. Kadın bir oradaki erkeklerden birisinden hoşlanırsa kalbi onunla muallak olur. İster evli olsun ister kız olsun. Nice evli kadınlar evli olmalarına rağmen kocaları olmalarına rağmen başka erkeklere göz atıyorlar. Öyle değil mi? Ve bakıyoruz ki ne potlar kırılıyor bu konuda. Evli olmalarına rağmen bekar da değil. Ondan sonra diyor işte bundan dolayı ve Vesselam ibadet esnasında bile yani namazda bile Allah, Allah ve selam, Kadınlar ve Erkekler arasını böldü. Ondan sonra El-Fakih El-Usuli İbn-Dakih El-İyd, şafii El-Maliki Bu zat hem Şafi'i fıkhında hem de Maliki fıkhında otoriter bir alim İbn-Dakih'il-İyd ibn bu mübarek insan 702. senesinde vefat etti. Diyor ki rahimeullah yemne al-ihtilat fi'l mahafil Bayramlarda ve münasebetlerde kadınların ve erkeklerin bir arada olmaları kesinlikle nedir? Yasaktır. Ve قال Şeyhü'l islam İbn Teymiyye rahimeullah 720 8. senesinde vefat befatetti Allah rahmet eylesin. <gülüyor> diyor. Ve, ve, ve, ve, sünneti ve, ondan sonra onun raşid halifelerin sünneti neydi? Kadınların ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, diyor. ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, التمييز أي عدم اختلاطهم. يرحمك الله. فكان المندوب في الصلاة أن يكون يعني حال ابن تيمية رحمه الله دواميدير. فكان المندوب في الصلاة أن يكون الرجال في مقدم المسجد والنساء في مؤخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ديركي مندوب olan doğrusu olan namaz esnasında kadınlar arkada erkeklerde, erkeklerde önde olmasıdır. Niçin? Birbirleriyle karışmamaları için. Çünkü her ikisinin de tamam mı? Her ikisinin de bir arada oluşmaları genelde şeytanın dediği olacak. Yani genelde yüzde doksan dokuz orada Allah'ın dediği değil, şeytanın dediği oluyor. Hocam, tamam mı? sıkıntı olur, sıkıntı olur. Efendim? Hocam sıkıntı olur, sıkıntı çok olur. E tabi oluyor tabi. Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve <gülüyor> sellem Yani İbni Temye bundan önceki alimlerin getirdikleri delili aynı kendisi de burada getiriyor. Hani kadınların arkada erkeklerin önde. Hayr sufuf el rical evveluha ve şerruha ahiruha Tamam mı? Erkeklerin en hayırlı oluşturacağı saf neresidir? Ön saflardır. Kadınların da en şerli oluşturacağı saf, ön saflar ve otta erkeklerin son saftır. Tamam mı? Niçin? Kadınlar ön safa gelse o zaman erkeklerle karışacaklar Veya da erkekler arka safta kalsalar o zaman kadınlarla karışacaklar. Dolayısıyla erkekler için en hayırlı saf, ön saftır. Kadınlar için de en şerli saf, ön saftır. Ve erkekler için en şerli saf, arka saftır. Niçin? kadınlar ve erkekler birbirleriyle karışmamaları için. Bu hadis İmam Muslim bunu sahihinde rivayet etmiş. Ve kala aleyhissalatu vesselam Ya maşar el nisa La tarfağna ruğus ruğusa kunna hatta, dikkat ediniz kitaba diyor ki hatta yarfağ arrijal ruğusuhim min ziygul huzur ayy kadın toplumu diyor ve yotta kadınlar toplumu sakın erkekler kalkmadan başlarınızı kaldırmayınız çünkü kadınlar kafada saf oluşturuyor dolayısıyla kadınlar başlarını erkeklerden önce başlarını kaldırsalar o zaman erkekler izarları dar ve kısa olduğu için yani yeterince elbiseleri yoktu radıyallahu anhum varham tam mı Sakirlikten dolayı ancak o şekilde. Demek ki o zaman o zaman şimdiki gibi yani hem kilot hem şarval hem fistan öyle bir şey yoktu. Çokları kilotsuz. Yani fistanı indirmiş fistanın altında kilot yok. Dolayısıyla rukua veyahut da gittiği zaman olabilir ki izarın kısa kısa olduğundan veyahut da dar olduğundan dolayı olabilir ki kadınlar başlarını daha önce kaldırsalar erkeklerin avretlerini görecekler. Onun için ayet-i diyor ki burada: "Ey meşerü'n-nisâ, la terfa'nâ ru'ûseknn hattâ yerfa'ar rijâlu Ey kadınlar toplumu, veya tot topluluğu. Erkekler kalkmadıkça sakın başınızı onlardan önce kaldırmayın. Bu hadisi de El-Buhari rahimehullah rivayet etmiş. Demek ki eğer kadınların namaz esnasında erkeklerin ahuretlerine bakmaması için aleyhissalatü vesselam onlara diyor ki başlarınızı erkeklerden önce kaldırmayın. Dikkat ediniz. Selamdan aleyhissalatü vesselam selam vereceği zaman erkeklere diyor ki kadınlar çıkmadan siz çıkmayınız. Hani selam veriyor ya ondan sonra aleyhissalatü vesselam biraz bekliyor. Niçin? burada kadınlar çıksın, ondan sonra erkekler kal. Burada da burada tam aksi, diyor ki kadınlara erkekler diyor sucuttan kalkmadan siz başınızı kaldırmayınız. Tam aksi. Orada erkekler bunlara karışmaması için, burada kadınlar erkeklerin avretini görmemesi için. Peki ya karışık otursalar bu kadınlar diyeceksiniz ki ya bu arkadaş yani bu hadisin ihtilatla ne alakası var? ama gerçekten ihtilatla yüzde yüz alakalı bir sözdür bu. Yani eğer ibadet esnasında halep sat ve sadece kadınların erkeklere bakmaktan sakındırıyorsa peki bu kadınlar ile erkekler bir arada oturdukları zaman bunlar birbirleriyle bak birbirlerine bakmayacaklar mı? Birbirlerine bakacaklar, birbirleriyle konuşacaklar ve kadın mesela bazen hareket edecek. Bu hareket esnasında belki bazı elleri açılabilir. Mesela farz et ki mesela başı kaşındı, göğsü kaşındı, şurası kaşındı, ne yapacağım? Kaşınacak. Kaşındığı zaman orada erkekler, bunlar melek değil ki bunlar. Hepsinin bu kadınlara nikaha düşen insanlardır. Ayağını kaldırdı mesela, hep böyle çivi gibi yerde oturacak hali yok ya. Öyle değil mi? Ayağını kaldırdı, bu tarafa kaldırdı, şu tarafa kaldırdı. Hadi bir yere açıldı. Dolayısıyla aleyhissalatü Selam namaz esnasında bile arkadan kadınların erkeklere bakmayı yasaklıyor. Peki bir arada oldukları zaman neyi yasaklanacak? Yani? Zaten karışıktırlar. Dolayısıyla burada aleyhissalatü vesselam en mübarek anlarda bile kadınların ve erkeklerin bir arada olmayı ne yapıyor? Yasaklıyor. وَكَانَ اِذَا سَلَّمَا لَبِثَ هَن۪يهَةَ وَهُوَ Aleyhisselatü Vesselam diyor selam verdikten sonra birazcık bekliyordur ki kadınlar ilk önce selamdan sonra onlar çıksın, ondan sonra erkekler rahatlarını alıp mesela mescidin içinde dağılacaklarsa dağılırlar. Öyle birisi orada oturur, birisi burada oturur, selam verdikten sonra tabii ki sünnete uygun selam verdikten sonra tesbihi yerinde yapmaktır. Ve biz görüyoruz bazı kardeşlerimiz yani kendi bizim arkadaşlar arasında bazı kardeşlerimiz imam selam verir vermez hemen gidiyor filan yerde oturuyor doğrusu bu sünnete aykırıdır selamdan sonra kişi kendi yerinde tesbihleri bitirdikten sonra tesbihleri bitirinceye kadar ne yapar yerinde oturuyor sünnete uygun budur tesbihler mi? Muayyen tesbih. Yani namazın arkasındaki tesbihler ben efendim. Ben. Ha, namazın arkasındaki tesbihler. Namazın arkasındaki tesbihler bittikten sonra herkes kendi kendine gider. O, yok o ayrı. Namazın arkasındaki tesbihler. Ve burada da Hanefi fıkhasına mensup olan Müslümanlar gerçekten burada da büyük bir pot kırıyorlar. Bütün cömhurun ittifakıyla selamdan sonra tesbih yapılır ondan sonra sünnet kılınır. Hanefi fukahasına bağlı olan Müslümanlar ne yapıyor? İmam selam verir, vermez. "Esselamü aleyküm ve rahmetullah." deyip hemen adamlar kalkıyor ve tesbih yapmadan sünneti kılıyorlar. Hiçbir şey konuşmadan. Hazreti Hat ve selam diyor ki Cuma günü diyor. Selam verdikten sonra kişi konuşmadan Konuşmadan veya o yer değiştirmeden olduğu yerde namaz kılmayacak. Evet. Tabii. Niçin? Ve siz dikkat ediyorsanız Pakistanlar, Türkler, Afganlar yani Hanefi fukahasına göre amel eden insanlar selam verir vermez hemen kalkıyor aynı yerinde namaz kılıyor. Sünneti kılıyor. Daha doğrusu Cuma günü şey yapıyorlar. İlk önce sünnet kılıyor, ondan sonra zuhru akhir kılıyor, ondan sonra tekrar sünnet kılıyor. Bu sünnete aykırıdır. Aleyhissalatü vesselam hiçbir namazında, hiçbir namazında bir ittifak, hiçbir namazında selamdan sonra kalkıp sünneti kılmış değildir. Selamdan sonra oturur, aleyhissalatü vesselam, ashabıyla beraber namazın arkasındaki tesbihleri yaparlar. Ondan sonra herkes kalkar sünnetini kılar. Burada da gerçekten fi fıkhaasına göre amel eden Müslümanlar burada da bu maalesef şiddet bu e, sünnete aykırı hareketini görüyoruz. İşte burada Ali Satt ve selam ne yapıyor? Selam verdikten sonra biraz bekliyor. Ondan sonra kadınlar çıktıktan sonra kendisi dönüyor Ali Satt ve selam. Ali ve imam döner. Bazen soldan dönermiş, bazen sağdan dönermiş Müslümanlara. Ama Müslüman hemen İmamın döndüğü gibi hemen kalkıp yerini terk edip başka yerde oturmayacak. Olduğu yerde namazın arkasındaki tesbihleri kılacak. Ondan sonra peki kalkarsa ne olur? Bir sakıncası yok ama sünnete aykırı hareket etmiş olur. Ve o sevaptan mahrum olur. Tıpkı mesela öğle namazından önceki sünneti kılmasa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Sadece e, mah, sevaptan mahrum olur. Bu o şekilde. Onun için o sevaptan mahrum olmaması için tesbih bitinceye kadar yerinde kalması gerekiyor. Yine bu münasebetle ilgili bazı kardeşlerimizi görüyoruz. Selam verdikten sonra adam doğru dürüst tesbih yapmadan hemen kalkıyorlar, sünnetleri kılıyorlar. Veyahut da selam verdikten sonra birbirleriyle konuşuyor. Gırbır gırbır gırbır gırbır gırbır İmam selam veriyor. Adamlar birbirleriyle konuşuyorlar. Bu da bu da sünnete aykırıdır. Selam verdikten sonra tesbihlerini yap. O an için konuşma yeri değildir. Tamam mı? Selam verdikten sonra tesbihini yap. Ondan sonra İsra ile sabaha kadar konuş bir şey olmaz. Ama sen daha namaz esnasında, namaz bittikten sonra burada millet tesbih yapıyor, orada tesbih yapıyor. Burada siz burada konuşuyorsunuz Müslümanlar. Burada e, ibadetlerinden, yani huşularından alıkonuyorlar. Ha o zaman iki kişi birbirleriyle bir konuşmak istiyorlarsa dışarı çıksınlar. Orada ne konuşsalar konuşsunlar. Müslümanların ibadet yaptıkları yerde bu şekilde gırgır yapmaları gerçekten çok abes bir şeydir. <coughs> evet. Ve كذلك diyor ki: "لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب" يَنْزَلُونَ دَارًا مَعْرُوفًا لَهُمْ تُمَّ مُتَمَيِّزًا عَنْ دُورُ متأهلين. Diyor ki, Mekke'den Medine'ye hicret edildiği zaman bekarlar Medine'de, bekarlar ile evli erkekler ayrı kalıyorlardı. Bekarlar ayrı bir yerde, erkekler ayrı bir yerde. Yani evli erkekler. Niçin? Ki kadınlarla karışık olmasınlar diye. Düşünün daha İslam tamamlanmamıştı. Ta o zaman hicab ayeti indikten sonra Aleyhisselatü Vesselam bu konuda çok hassas davranıyordu. Ve bunu söyleyen kimdir? İbn-i Teymi'ye rahimahullah hala sözünde devam ediyor. وَهَذَا كُلُّهُ لِأَنَّ اِخْتِلَاطِ اِخْتِلَاطِ اِخْتِلَاطِ الصِنْفَينَ بِالْاَخَرِ سَبَبُ fitne Çünkü diyor bu iki cinsin birbiriyle bir arada olmaları Tam. Fitneye sebep olur. Fal رجال, eğer xıllatı, bilinçsiz, kanı bımanzilte xıllatınlar, bilhaptap. Erkekler ve kadınlar birbirleriyle karşı otursalar diyor, tıpkı diyor odun ile ateşin birbirine birbirine karışması gibidir diyor. Odun ile ateş veyahutta hatta e, benzin ile ateş birbirine karıştığı zaman ne olur? Felaket olur. Nikahları birbirine düşen erkeklerin ve kadınların bir arada karışık oturmaları gerçekten büyük bir felakettir. Ve maalesef şiddet Şeriatçı Müslümanlar çoğu böyle yani. Hiç bu konuya dikkat etmiyorlar. Adam gurbetten gelmiş gidiyor mesela arkadaşının hanımın evinde sanki hoşboş ediyor, sanki ablasıdır, sanki teyzesidir. Sanki halasıdır, de, nenesidir sanki. Oturuyorlar, kahkaha ediyorlar falan filan şudur budur, dur, dur. Vallahi Allah Celle Celaluhu soracak tabii. Kesinlikle bu haramdır. Ama Allah affeder mi etmez mi? O Allah'a kalmış bir şeydir. Ama bu kesinlikle masiyettir. Hele hele şeriatçı kesim. Hele hele şeriatçı kesim bunu yaparsa çok daha abestir. Adetlerden olmuş hocam. İyi. Tabii ki adetler din üzerinde çıkarsa o zaman ne olur? Şu andaki, şu anda mesela sosyetik kesim de öyle diyorlar. Aman siz dinciler var ya şu hocalar mocalar sizde çok aşırı gidiyorsunuz. <gülüyor> Ama bu kadar da olur mu ya? Ne olacak yani akrabalar veya da akrabalar dışında olan erkekler kadınlar bir arada olsalar yani ne olacak? Bu kadar aşırı gidilir mi canım? Evet. Fer rijalu izahtaletu bin nisaa bunukim söylüyor İbn Teymiyye rahimehullah Fer rijalu izahtaletu bin nisaa kana bimenzelati ihtilat en nar Erkeklerin ve kadınların bir arada oturmaları tıpkı ateşin ile odunun birbirine karışmasıdır. Yani benzin ile ateşin birbirine karışması ve da barut ile ateşin. Evet. Ve Yine İbn Teymiyye diyor ki muâşeret er-racul el-ajnabi lin ve muhâlatatihün min ahzam el-munkarat. Tamam. mı? er-racul el-ajnabi lin Yabancı bir erkeğin da yabancı erkeklerin tamam mı? Yabancı kadınlarla bir arada kalmaları ve oturmaları diyor en büyük münkerdendir diyor. من أعظم المنكرات diyor. Tamam mı? التي diyor ki التي تأباها بعض البهائم فضلا عن بني diyor. حتى diyor bazı hayvanlar bile bundan hoşlanmaz. Artık bırak sen آدم olunu öbür tarafta. Subhanallah العظيم. وقال yine İbn Taymiyyah diyor ki رحمه الله رفع رفع الاصوات في المسجد اختلاط الرجال والنساء فان من اقبح القبائح هذا ظاهر لكل مسلم diyor Her müslüman yanında bu diyor apaçık bir şeydir diyor Tamam mı? رفع الاصوات في المسجد yani namaz esnasında demin ki söylediğim gibi selam selamünaleyküm ve rahmetullah yani subhanallah belki ayıp olmaz namaz esnasında bile birbirleriyle konuşacaklar o kadar ki demek ki aklı fikri o konuştuğu kişinin kişiyle ne konuşuyorsa sanki aklında fikrinde o var. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun ve rahmetullah. İmam dedikten sonra gırbır. İşte nedir mi bu? Burada millet namaz kılıyor. ibadet ediyor. Bir de mescidin içinde. Veyahut da mescidin içinde değilsen dışarıda başka bir yerde. Diyelim ki burada namaz kılınıyor. Hani siz birbirinizle konuşacaksanız çıkın dışarıda konuşun. Burada millet يعني تسبيه يابير عبادة يابير خشوها ضال مش تفكري دير دعاية فجاة ذكر دي جيك ديركي رفع الأصوات في المساجد تمام ديركي من أقبح القبائح وقال محمد بن القرشي الشافعي رحمه الله بدا يدي يزير مدوكس انجي سنة سندة ولا يجوز لأحد التطلع على الجيران من, من السطوحات والنوافذ Diyelim ki iki ev pencereleri birbirine bakıyor. Veyahut da balkonları birbirine bakıyor. Veyahut da birisinin evi diğerin evinden yüksek şöyle baktığı zaman havlusu mavlusu balkonu da gözüküyor. Diyor ki Allah rahmet eylesin. La yecüzü li ehadet tatallu alel ciraminin minas sıtuhat ve nevafet. Situh yani dam. Bir komşunun kendi penceresinden Başını uzatıp da başka komşunun havlusuna veyahut da damına bakması kesinlikle caiz değildir diyor. Veyahut da damından komşunun damına veyahut da havlusuna bakması. Ve siz görüyorsunuz bugün bizim Türkiye'de veyahut da Mısır'da veyahut da Suriye'de genelde balkonlar hepsi birbiriyle. Onlar bunları seyrediyor, bunlar bunları seyrediyor. Sanki, sanki sen onu, o odadasın sanki bütün hareketlerini görüyorsun. Hele bazı binalar birbirlerine çok yakın. Pencereler pencereye bakıyor. Bazı yerler havlular havlulara bakıyor. Bu erkekler bunlar görüyor. Bu kadınlar da bunları görüyor. Ve diyor ki la cuzu li Kesinlikle hiç kimseye bu konu bu şekilde yapması caiz değildir. Wala en yecles er rijal fi turukat en nisa min gayri hace diyor. Vale an yeclis erijel fituruqatın ise ve erkeklerin kadınların geçip geçtiği yerlerde de oturması da doğru değildir. Min غير حاجة yani hiçbir ihtiyaç söz konusu olmaksızın. Hani gerçekten orada zaruretten dolayı orada durmuşsa bu konuda mesele yok. Ancak ona düşen görev nedir? Gaddıl basar kadınların gidip geldiği geçtiği yerlerde otur, oturmuş, savuk kişi veya durmuşsa yapması yapması gereken nedir? Gözlerini haramdan sakındırmasıdır. Onun için Müslümanın boşu boşuna çarşılara inip gitmesi, sahillere, mahillere, kahvelere, parklara, parklara <gülüyor> tamam mı? Gerçekten çok acayip. İhtiyaçtır hocam. Yani parka gitmek de ihtiyaç mıdır? farka gittiği zaman bundan önceki hadislerde ne dedik? Aleyhisselatü ne diyor? Diyor ki sakın sakın yollarda oturmayın. Diyorlar ki ya Resulallah, vallahi bundan başka meclislerimiz yoktur diyor. Hani eskiden biliyorsunuz köyler, möyler genelde öyle yani çıkarlar erkekler bir yerde oturur. Kadınlar da, bir yerde. Odaları küçük olduğundan dolayı. He. E, genelde böyle çıkarlar. Onlar buraya çıkar bunlar buraya çıkar. Diyorlar ki ya Resulallah, bundan başka şey oturacak konuşacak başka yerimiz yok ki. O zaman ille de İlle de oturmak istiyorsanız yolun hakkını veriniz diyor. Ya Resulullah yolun hakkı nedir diyorlar. Diyor ki evet. orada gözlerinize haramdan sakınmanız. Selam veriliyorsa selamın cevabını vermeniz. Ondan sonra iyiliği emredip kötülükten sakındırmanız. Farka giden adam iyiliği emredip kötülükten sakındırabilir mi gençler? Siz söyleyin bana. Gözleri şöyle... Sahile giden bir insan he kim kime nasihat edebilir? Zaten herkes en güzel biçimde inmiş. Dudaklar o biçim. Saçlar o biçim. Yüzler o biçim. Erkekler olsun erkekler kadınlar olsun. Erkekler de zinetleniyor, iniyor. Kadınlar da zinetleniyor, iniyor. Vay babam vay. Kızlar, kadınlar, erkekler, gençler. Neyim? Hayvanat bahçesi midir? Bu nedir bu? Gerçekten hayvanat bahçesi mi? Karışık bir şekilde bu şekilde oturmak yani ve vesselam bu hadisine dayanarak nedir? İlla da oturmak istiyorsanız yolun hakkını veriniz. Hangimiz hangimiz parklara gittiği zaman parkın hakkını verebiliyor. Veyahut o meclislerin ve oturduğu yerlerin. Evet. <gülüyor> Efendim? bir şey yani emri bir maruf yapsan diyecek ki senin ne var Yapamazsın zaten kardeşim. Yapamazsın. Senin işin sen değil çünkü. Yok. Çünkü sen o an için orada sen bir vatandaşsın. Herkesin orada hakkı olduğu gibi senin de o kadar anca hakkın olabilir. Orada iyiliği emredip kötülükten sakındıracak kimlerdir? Polislerdir. Heyyettir. Şundur budur. Bizim Türkiye gibi veyahutta da işte açık saçık toplumlarda heyyet diye bir şey yoktur. Kimseye de bir şey anlatamazsın. Zaten polis bir şey de polis ancak asayiş bir şey olsa karışır. Yoksa başka bir şeye karışmaz. ve da sana diyecek ki İlem, git evinde otur. Madem ki sen öyle rahatsız oluyorsun git evinde otur. Kızıma bakmayın. Niye bakıyorsun? Ulan madem ki sen bu kadar kızını hanımını düşünüyorsan git hanımını kızını evine kapat orada otur. Madem ki böyle kıskanıyorsun abi. hanımını kızını git. Gerçekten Ali sen boşuna söylemedi ki. Öyle bir abi, gün gelecek ki abi. iman ateş abi. koru gibi olacak. İman ateş koru gibi olacak. Müslüman böyle kolay kolay yani cennete girmesi böyle kolay kolay cennete girmeyecek tabii. Gerçekten fitnenin kol gezdiği bir dönemde iman çok ağır olur. Herkes kaldıramaz. أفا حسبتم أن تدخلوا الجنة أيوة أفا حسبتم أن تدخلوا الجنة إيش؟ ولما يعلم مل... مثل الذي خلوا من قبلكم أي وصورة البقرة مئتين وسبعة عام مئتين واربتعاش مئتين البأساء والضراء أما قلنا أو، قلنا أو. شمدي كرت شكتان جنت قولا ايدي يعني عليس طوي سامدوك الجنة حفت إيش؟ حفت بالمكاره آه kolay değil sen her dünyada her ta, her dünyanın bütün tadını alacaksın. ondan sonra efendim 5 cennetin beşinci katında oturacak hani iman üzerinde öldüysen yine en son cennete girecek ama birinci kat var ikinci kat var üçüncü kat var dördüncü kat var zemin kat da var evet zemin kat da var ha, o zaman gerçekten gerçek bir Müslüman bu zamanda birçok şeyden birçok şeyi yaşamayı yaşamaktan mahrumdur. Deniz doğru dürüst sahile gidemiyorsun. Yani senin de çoluk çocuğun da sahilde şöyle bir deniz havası alma hakkı yok mu var? Ama gidemiyorsun işte bu bu pisliklerden gidemiyorsun. Mahrumsun. Çoluk çocuğun mahrum, sen mahrum, şu mahrum, bu mahrum, hanımın mahrum. Nereye gidiyorsan nereye gidiyorsan pislik, nereye gidiyorsan pislik. Ya sen de onlar gibi bu pisliğe gireceksin. Ve onlarla beraber Allah affetmezse onlarla beraber cehenneme gireceksin. Ve Yahutta, işte kıvrana kıvrana kıvrana evinde oturacaksın. Onun için bazı şahslar, İslam'ı yaşamak isteyen bazı Müslümanları da böyle aşırılıklı itham ediyorlar. Mesela tarikat ehne diyorlar ya bunlar çok aşırıdır. Kadınları işte böyle falan filan. Veyahut Yahutta mesela Selefi olup da şuraya buraya gibi ya bu adam çok aşırı gidiyor şu çocukların hakkı yok mu yani hep köşeye sıkıştırmışlar odalara sıkıştırmışlar ne sahile ne parka ne şuraya ne buraya ya, hani bari siz yaşıyorsunuz tamam gidiyorsunuz bari yapmayanların aleyhinde konuşmayın tamam Allah size mübarek etsin Allah buna da mübarek etsin bitti gitti o zaman burada bu mübarek diyor ki yani damın üzerinden bile diyor, değil ki karışık otturmak, parklarda böyle karışık otturmak, o ona bakmak, bu buna. Damın üzerinden diyor, komşunun, komşunun penceresine bakamaz, vayet balkonuna bakamaz, vayet havlusuna bakamaz diyor. لَا يَجُوزُ لِي اَحَدٍ اَتَّطَلُعُ عَلَى الْجِرَامِ مِنَ السُّطُحَاتِ السُّطُحَات yani çoğuldur, yani damlar. وَالنَّوَافِذِ tamam Yani pencerelerden, şöyle pencere, kafasını pencereden uzatıp komşusuna, komşusun havlusuna bakamaz. Veyahut da penceresine, balkonlar karşı karşıya gelmişse penceresini açıp komşunun balkonuna bakamaz. Çünkü kadın açık olabilir, saçık olabilir, açık çıkabilir, çamaşır asabilir. Yani öyle ya, olabilir. Değil ki karışık oturmak, böyle bakamazsın diyor. Tamam mı? <gülüyor> وقال ابن الحاج المالكي رحمه الله فإن, أردت إحداه فإن أرادت إحداهن الخروج طم تنطقت وتزينت ونظرت إلى أحسن ما عندها من الثياب والحلي فلبسته وتخرج إلى الطريق كأنها عروس كأنها عروس ve temşi fi vesatı tariq, tüzahim rical, ve lehunna fi meşşihinne Yani böyle meyilli falan böyle erkeklerin heyecanı Hatta Hatta innel rical le erca'una ma'al Öyle yaptıkları zaman diyor erkekler hayalarından diyor kadınlar duvara yapışarak böyle kenardan yürüyeceklerine takvalı erkekler onları gördükleri zaman hayasından bu kadınlardan kaçıp duvarlara yapışıyorlar. Tamam mı? Diyor ki: "Hatta hatta inne ar-rijal la yerja'una al-hıtan hatta yuwassi'u lehunna Yani al minhum yani min er-rijal. Yani takva sahibi olan şe erkekler. Ve gayrihim yuhalitunu ve Ama bu takvanın insanların dışında kadınlarla iç içe, hoş buş falan filan hiç sıkılmıyorlar. Ama takvali bir insan böyle kadınları yolda gördüğü zaman ne yapar? Hayas kadın sana karşı geliyor ya. Eskiden bir erkek geçtiği zaman bir kadın erkeği gördüğü zaman şöyle büzüle ezile büzüle ondan sonra erkeğin bekler orada ta erkek geçinceye kadar. Ondan sonra erkek kadın geçer. Hayasından erkeğin önünden geçmez. Arada belki 10 metre var yok erkek gitsin hayatına erkek gitsin ondan sonra diyor ve böyle üzülüyor üzülüyor böyle bir kenara duvara karşı şimdi kadın geliyorsun göğüs göğüsle seni vuracak yani sen utanıyorsun o utanmıyor hayatından sen onun önünden kaçıyorsun gerçekten söylediği doğru bu insan ne zaman konuşuyor bunu biliyor musun 737. 37. senesinde Hicri, Hicri. eğer o zaman bu mübarek insanlar şu zamanın kadınları erkekleri görseler ne yapacaklar ne diyecekler Rumbullar gerçekten diyecek ki bunlar bunlar Yahudi ve Hristiyandır diyecekler <gülüyor> <gülüyor> estağfurullah eğer 737. senesinde bu adam bu şekilde konuşuyor ki o zamanın kadınları cilbaplı tesettürlü hayalarından yani buna rağmen bunu söylüyor ya bugünkü kadınları görse ne diyecek bu mübarek insan Allahu akbar Kul hâde diyor, adam adem annazar ile sünnâ. Bütün bunun sebebi sünnete bakmamak veyahut sünnet sünnete uygun yaşamamaktır. O zaman sünnete uygun nedir? Müslümana düşen görev, karısına, çoluk, çocuğuna, kızına sahip olacak. Allah'ın haram kıldığı yerlerde ki, orada yer almayacak. Ve çoluğuna, çocuğuna tavsiye edecek. Komşuların pencerelerine bakmayın. Komşuların havlularına bakmayın. Değil ki parklarda karışık marşık oturmak. Aman kızım, aman oğlum, aman hanım. Dikkat ediniz. Kasten komşuların havlularına, balkonlarına, pencerelerine bakmayınız. Olur ki orada nahoş bir şey görülebilir. O zaman o nazratan dolayı o kişi münahkar olmuş olur. Allah korusun. وقال ابن القيم الجوزية رحمه الله ابن القيم الجوزية 751. senesinde vefat etti. 5 dakika sonra soralım. Hocam 5 dakika sonra 5 dakika sonra أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال الأمر" Müslümanların emiri, hakimi, halifesi, başbakanı, cumhurbaşkanı, artık o toplumun reisi kimse. Tamam mı? Diyor ki: "أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق" Çarşılarda, pazarlarda diyor, kadınları ve erkekleri ne yapacak? Ayıracak. Kadınların pazarı ayrı olur, erkeklerin pazarı ayrı olur. <gülüyor> Yecibu diyor. Ve mecâmi'er rical veyahutta erkeklerin oluştuğu yerler, toplandıkları yerlerde ne yapacak? Kadınları ayıracak. Kadınlar hiçbir zaman erkeklerin toplumlarına girmeyecek. De ki kardeşim veli emir veli emir evlere hakim olacak hali yok ki bugün evlerde Müslümanlar karışıyorlar. Velil emir haşa vekalla Allah değil ki herkesi görecek ne yaptığını. Allah Celle Celalü herkesi görüyor ama sabır ediyor Allah Celle. Çünkü bu dünya imtihan dünyasıdır. Ona itaat eden onlar razı olurum cennetine. Ona itaat etmeyip isyan eden ona gazap edip affetmezse onu da cehenneme koyacak. Velil Emir ise, görevi nedir? İnsanların Allah, Allah Celle Cenhu rızasına uygun bir şekilde sök ve idare etmektir. Anne ve babanın da Allah rızası için çoluk çocuğunu Kur'an ve sünnete göre sök ve idare etmeleridir. Bir patron kendi işçilerini Kur'an ve sünnete göre sök ve idare etmesi. Bir muhtar, bir başbakan, bir cumhurbaşkanı, bir şu, bir bu, öğretmen. Tamam mı? Hele hele hale Hele hele davetçiyse. Ve çıkıp da insanlara konuşurken, insanlara bazı nasihat ediyor, ondan sonra bütün mekruhları yerine getiriyor, haramları irtikap ediyor. E nasıl olacak? <gülüyor> Allah korusun. Ve bu konuyla ilgili nice ayetler var hatta emrolurlar الناس bil bir ve tensunun ve entum tetluna el kitabe fe Bu diğer ayeti kerimel bu Bakara suresinde diğer uh, Saf suresinde. Ya ayuhellezine amenu lima takuluna ma la ta'alun. Kebira maktan indallahi an takuluna ma la ta'alun. Yani, şeriatçı Müslümanların İslam'ı davet etmeleri, İslam'a davet etmelerine rağmen tamam mı? kalkıp örnek olamıyorlarsa tabi ki diğer insanlar diyecekler ki ya şu hocalar hepsi sahtekardır. Şu şeriatçılar hepsi sahte. Konuşuyorlar ama yaşamıyorlar. Allah Celle Celaluhu bu dini yaşanmak için indirmiştir. Konuşup da yaşamamak için değil. Tamam mı? Fel iman mes'ulu an zelik ve fitne buu azimâ imam halife hakim bu konuda nedir bu konuda sorumludur ve fitne bu konu. yani bu bu konuda diyor fitne çok büyüktür diyor kale sallallahu aleyhi ve sellem ma teraktu ba'di fitneten adar ala erricali min en ma teraktu fitneten ma teraktu ba'di fitneten. benden sonra diyor benden sonra bıraktığım da gelecek olan en büyük fikre nedir diyor. Adar aler ricali minennise. Erkekler için en tehlikeli ve en zararlı şey nedir? Kadındır. Bu da bu hadisi İmam Bukhari Rahimullah'a rivayet etti. Ve fi hadithin diyor ki Ba'idu beynel ricali ve annise. Kadınların ve erkeklerin arasını ayırın. Uzaklaştırın. Kadınları ve erkekleri devamlı birbirinden uzaklaştırın. Nikah bir kadının erkeğe nikaha düşüyorsa veya bir kadının bir, bir erkeğin bir kadına nikaha düşüyorsa bunların aralarını devamlı uzaklaştırın. Tıpkı kurtun ile koyun arasını nasıl uzaklaştırıyorsanız o kurt o koyunu yememesi için işte kadınları ve erkekleri de bu şekilde birbirlerinden uzaklaştırın diyor bu aleyhimen en Nieminhururuucu muteze yinet müteem millet yine diyor imam üzerinde imamın diyor kadınların böyle zinetli bir şekilde tamam mı cicili bir cili bir şekilde sokaklara şuraya çıkmayı da ne yapacak diyor yasaklayacak diyor veya yaci bu aleyhimmen en Nie Minelhururuucu muteze yine ve mute millet diyor bu kim bu olül Emir Bak ki bugün hakimimiz yok. Ama babamız var. Bugün baba velil emirdir, Veli emirdir tabi. Baba ne yapacağım? Kızını, kızıyla hanımıyla dışarı çıktığı zaman böyle erkeklerin dikkatini çekecek bir elbiseyle çıkarmaması gerekiyor. Çünkü bu diyor يجب على velil emr منع النساء من الخروج متزينة, mütecemmilat. Kadınların çarşılara, parzalara, yollara, şuraya camilere, şuraya buraya gitmeleri esnasında diyor. Böyle cicili bicili çıkmamaları için ne yapacak? Engel olacak. Çıktıkları zaman engel olacak. O zaman tabi ki bu çok zor. Ama baba bu konuda gerçekten sorumludur. Baba kızını, hanımını veyahut da kızlarını ve hanımlarını elinden geldiği kadar gücün nispetinde Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yaşatmaya çalışması gerekiyor. Tabii ki birçok şeylerden mahrum olacak. Ama bir şey olmaz. Allah benden razı olsun, insanlar değil. Amca oğlu, dayı oğlu, teyze, hala bunlar bunların benden razı olması olup olmaması önemli değil. Önemli olan Allah Celle Celaluhu'nun Müslümanlar razı olup olmamasıdır. Çünkü tek kelimeyle her şeyden önce Allah'ı razı etmek var.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 <Sessizlik> Allah'a <Susaralı> mu. <Sessizlik> <Muzan> kardeş <güzelim. gülüyor> <gülüyor> şey, biz ben hani Sohbeti Hocam. <gülüyor> hava tahmini yapılıyor. Diyor. Hava tahmini yapılıyor. Bugün yağmur yağacak oysaire. Bunu tasdik etmek, kahini tasdik etmek gibi sayılır mı? Yok. Çünkü bu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 Ve biz mesela böyle bir şey yaptıkları zaman biz de yani bunlar tahmin tahminen konuşuluyor. Ve hakikaten de bak dikkat ediniz mesela geçen hafta buranın hava şartları ne dediler? Dediler ki 8 güne kadar havalar yağmurlu olabilir. Ve hakikaten de oldu. Değil Okullar mi? Okullar tatil oldu. Okullar tatil oldu. Yağmur ve nice seller aktı. Nice insanlar öldü. Nice evler yıkıldı. Ha He. Her taraftan, bir, nice, nice evler yıkıldı bu seller şeyinden dolayı. Sekiz gün, bunu ner, nereden biliyorlar? Hava şartları, bunlar işte bu hava şartlarının bir ilmi var, tamam mı? Bu ilme göre hareket ederken hepsi tahminlere göredir. Yüzde yüz Özellikle burada Söyde Arabistan'a, Arabistan'da diyor ki, ''Vallahu alem'' konuştular. Şöyle şöyle olacak, ''Vallahu alem'' diyorlar. Evet Dolayısıyla bunları tasdik etmek kahinleri tasdik etmek gibi değildir. Yani bunları tasdik etmek şirk veya da küfür değildir. Allah'a ve alem. Büyük şirk koşan birinin amelleri silinir mi? Bu kişi tekrar iman edip salih amelleri işliyor. Tekrar büyük şirk koşuyor. Pişman olup tekrar iman ediyor. Bu kişinin salih amelleri silinir mi? İslam ümmeti arasında ittifak var. Büyük şirk işleyen bir kişi tamam mı? Bütün geçmiş amelleri hepsi heba olur. Ancak küçük şirk işlediği zaman sadece o işlediği şey Allah katında makbul değildir. Ama diğer ameli makbuldür. Örneğin adam namaz kılarken riyakarlık yaptı. Riyakarlık nedir? Şirktir. Ama küçük şirktir. Dolayısıyla o namaz esnasında namaz kılıyor mesela. Namaz esnasında bazı şahısların geldiğini hissediyor veyahut da bazı şansların orada olduğunu biliyor. Onlara şerin gözükmek için patronuna, amcasına, öğretmenine gibisine falan, tamam mı? Orada derken riyakarlığa düşüyor. İşte o riyakarlığından dolayı oradaki oradaki sadece o an yapmış olduğu amel heba olur. Ama ondan önceki ameller değil. Ama büyük şirk büyük şirk işlediği zaman bütün ameli hebe oluyor. Ondan sonra tekrar mesela iman edip İslam'a giriyor. Diyelim ki bir ay salih amel işledi. Bir ay bir dakika sonra şirk işledi. O bir ay boyu yapmış olduğu amel hepsi yine heba oluyor. Allah'a emanet. İslam'ı yeni öğrenmeye başlayan biri nereden başlamalı? Hangi kitaplardan başlamalı? Allah, <gülüyor> Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deyken dikkat ediyorsanız Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Vesselam'a emrederek 13 sene boyu akide üzerinde durdu. İlk öğrenmesi gereken şey nedir? Tevhiddir. Yani La ilahe illallah. Ve burada tevhidin esası nedir? İmanın esasları. Ve imanın esasları bir tafsilatlı bilgisi var. Bir de hani icmali dedikleri zaman. İcmali iman var. Bir de tafsilatlı iman var. İcmali iman örneğin bir kişi diyor ki ben imanın altı esasına inanıyorum. Ama ben tefsilatını bilmiyorum. Ama Rabbim'in tarafından ne geldiyse ben hepsine inanıyorum. O zaman nereden başlaması gerekiyor? La ilahe illallah'ın manasında insan İslam'a girdiği zaman neyle giriyor? Kelime-i şahadetle giriyor. O zaman o kelime-i şehadeti söyledikten sonra bunun manasını mutlaka ilk önce bunu bilmesi gerekiyor. Kelime-i şehadetin manasının ne olup olmadığını bilmesi gerekir. Onun için şimdi davetçiler mesela kelime-i şehadeti getiren insanlara tekrar kelime-i şehadet söylettirmeye gerek yok. Onlara söyletmeleri gereken şey nedir? Onun manasını öğretmektir. Ama kafir bir kişi ilk önce kelimeyi ona söyletirecek, ondan sonra manasını ona anlatacak. Ve dikkat ediyorsanız cahili, cahiliye döneminde müşrikler bu kelimeyi ana dilleri Arapça olduğu için kelimenin manasını ne olduğunu çok iyi bildikleri için söz olarak bile o kelimeyi söylemekten kendilerine alıkoydular. koydular. Niçin? Çünkü biliyorlar ki bu kelimeyi söyleyeceklerse bütün putları heva ve hevesi hepsi ne olacak? Arkada kalacak. Ve Allah'ın dediği olacak. Ve o Tanrı'nın dediği olacak. Hesaplarına gelmediği için bu kelimeyi söylemekten imtina ettiler. Ama münafık ne yapıyor? Münafık hiç sıkılmadan zayıf olduğu yerde kelime-i şehadeti söylüyor namaz kılıyor, cemaatle namaz kılıyor tamam mı? yani bütün zahiri ibadetleri Müslümanlarla beraber ve evet, Müslümanların gözü önünde yapıyor ama kalben nedir? bunun hiçbirisine inanmıyor ha, o zaman kişi kelime-i şehadeti getirdikten sonra bu kelimenin manasını öğrenecek bu kelimen manasını öğrendikten sonra onun zıttı nedir? şirktir, şirki öğrenecek İmanın esaslarını öğrenecek Ondan sonra İslam'ın rükünlerini öğrenecek Bunları öğrendikten sonra Tabi biz burada mesela Dikkat ediyorsanız Burada alimler Şahısları Allah'a yaklaştırmak için Başlangıç olarak ilk önce Bu Usulü felafe denen Ey üç esas denen akide kitabından Başlıyorlar Üç esas dedikleri baştan sona kadar akidedir. Ondan sonra eee el-kavaid-ül 4 tevhidün özü. Kavaid-ül 4 ondan sonra 6'lı kavaid-i 6 var. Bunlar hepsi akide. Ondan sonra İslam'ın şartı veyahut da İslam'ın rükünleri. Ondan sonra imanın rükünleri, iman rükünleri, İslam'ın hepsi bunlar. Nereden burada alimler başlangıç olarak çocuklara, büyüklere yani başlangıcı olmayan kişiler buradan başlarlar. Ondan sonra Kitab-ı Tevhid. kitab, التوحيد". kitab sonra Keşf-ı Şübuhat. keşf sonra Akide olarak Kitab-ı İmam İbn-i Teymiye'nin yazdığı Akide-ül denen kitap. Ondan sonra At-Tahaviyye. İmam At-Tahaviyye'nin yazdığı kitap ve özellikle İbn-i İzzel Hanefi'nin şerh ettiği Burada bu tür kitaplar başlangıç olarak dikkat ediyorsanız, birinci ilkokul, birinci sınıftan çocuklara neyi veriyorlar? Bu üç esası veriyorlar. Bizim <gülüyor> üç esası, yani üç esas çocuğun görmesi gereken bir kitaptır. Allah, Şimdi Allah büyükler büyükler bunu görüyor. Niçin? Çünkü küçüklükten bunu almadılar. Belli bir dönemden sonra Allah Celle Celle onlara hidayet etti ve bunları şey yapın. Hadi diyelim ki mesela bu bazı şahsı ya bu diyor usulü selat ve has bir şeydir veyahut da vahabilere has bir kitaptır. Hadi tamam diyelim ki bu suudlara veyahut da vahabilere, selefilere. Çünkü onlar her selefiye vahabi diyorlar. Ve vahabinin ne olduğunu da bilmiyor, Vahapçinin ne olduğunu da bilmiyorlar. Bunu konuşanlar hep işte papağan gibi bu kelimeyi devamlı tekrarlıyorlar. Muhammed bin Abdülveheb'in kitaplarına bakıldığı zaman baştan sona kadar Kur'an ve sünnettir. Ve burada bir Söğütlü bir Hindistanlı kardeşim bana anlatıyor. Burada davetçi kendisi diyor ki bir ara diyor Muhammed bin Abdülveheb'in Tevhid kitabını Hindistan'da bir alime verdim. Üstünde Muhammed bin Abdülveheb yazdığı için diyor tuttu diyor yere attı ve üstüne basmaya çalıştı. İçinde hepsi ayet Kur'an ve hadis var. Arada çok zaman geçti diyor. Kendisi de biraz yani 60'ın üstüne çıktı diyor. Ondan sonra diyor geldikten sonra diyor buradaki alimlerle istişare ettim işte böyle tepki gösteriliyor. Diyor bana dediler ki o zaman sen bu kitabı Muhammed'in ismi üstünde olmayan bir kitabı götüreceksin. Yani birinci yaprağı yurt tamam mı veyahut da matbaadan bu şekilde basılır isimsiz basılır. Veyahutta Muhammed et-Temimi diye zikredin. Çünkü o biliyorsunuz Muhammed bin Abdülhuheb et-Temimi'dir. Yani Muhammed bin değil, Muhammed et-Temimi veyahut da onu da yazmadan öylece götürün. Düşündük taşındık istişare ettik en iyisi isimsiz götürelim diyor. Böylece diyor birçok karton Hindistan'a sevk ettik. Ve ben de gittim diyor. Aynı adama daha önceden verdiğin kitabı, aynı kitabı adama verdim. Tabi isim yok kim yazdı falan filan ben de bilmiyorum oku bak bu adam kitabı okudu kitabı okuduktan sonra diyor ki Allahu Ekber vallahi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü selam Mekke'de indiği zaman baştan sona kadar bu kitapta olan akideyi işlemiştir diyor. Halbuki daha önce aynı kitaptı. Ama üzerinde Muhammed bin Abdülleheb yazdığı için adam kitabı yere atarak üstüne bastı bu Vahabilerin kitabıdır diye Cehalete bak sen. Ve adam dedi ki Allah için bu adam kimdir? Söyle. Ben bu adam hayatta yaşıyorsa ben gidip ona biat edeceğim. Onun öğrencisi olacağım. Onun kölesi olacağım. Allah. Diyor dedim ki kimdir biliyor musun? Allah. Muhammed bin Abdullah Yapma, Allah. etme. Dedim ki vallahi işte bu odur. Başladı diyor kafasını vurmaya. <gülüyor> Secdeye kapıldı ve Allah'tan istiğfar etmeye başladı. Tövbe etmeye başladı. Ya Rabbi İste ben ettim, seni etme. Yağıl pişman olduğum bu. Şu anda diyor Hindistan'da diyor bir numara selefi bir kişi. Yani Muhammed bin Abdülveheb'in akidesini bilmiyorlar. Ha kitapları ortadadır okusunlar bakalım. Kur'an ve sünnete göre aykırı bir sözü varsa hepimiz diyelim ki bu adam sapıktır. Ve biz bu adam sadece Kur'an ve sünnete uygun hareket ettiği için seviyoruz ve kitaplarını okuyoruz. Eğer bu insanın kitabı Kur'an ve sünnete aykırı bir tarafı olsaydı bunu kabul etmezdik. Ve da Kur'an ve kitabın içinde Kur'an ve sünnete göre aykırı tarafları varsa o aykırı tarafları biz almıyoruz. Kur'an ve sünnete uygun olan sözlerini alıyoruz. Ve kitapları baştan sona kadar hangi kitabını açar okursan on defa yirmi defa okumak istersin. Ve Kur'an'dan hadisten başka bir şey konuştuğu da yoktur. Dolayısıyla Müslüman ilk Müslüman olan veyahut da Müslüman olup dinini bilmeyen kişi ilk önce akidenin esasından başlayacak. İmanın esasları, imanın İslam'ın rükünleri veyahut da esasları 45. ve bu şekilde tevhid ve şirki öğrenmeye çalışacak ki akidesi sağlam olsun ve özellikle isim ve sıfat konusunda ne yapacak buna ehemmiyet verecek. allah Namaz kılmayıp özüne Müslüman diyenin hükmü nedir? Bazı insanlar var ki diyorlar ki biz Allah'ı ve Resulünü tanıyoruz. Biz Müslümanlarız. Onları tekfir etmek doğru mu? Bu Türkiye'de çok konuşuyor zaten. Türkiye'deki Türkiye'deki kardeşlerimiz bunu devamlı konuşuyorlar. Ee, bu odada belki konuş çok konuşmalarını görürler değil mi? Evet. Bu konuda konuşan kardeşlerimiz çok. Bütün dünyada namazdan dolayı tekfir eden insanlar olduğu gibi tekfir etmeyen insanlar da var. Cumhur'un görüşüne bir kişi büyük küfür ve büyük şirk işlemediği müddetçe o kişi Müslümandır, Müslüm. Müslümandır kafir değildir. Ahmet bin Hanbel'in görüşüne göre Allah rahmet etsin ve onun çizgisinde olan bazı alimlere göre namazı bütünüyle terk etmek küfürdür. Ama bazen namaz kılıp bazen terk eden kişiyi hakkındaki şahıslar üzerinde alimler ihtilafa düşmüşler. Bazı şahıslar demişler ki kafirdir. Bazı şahıslar demişler ki kafir değildir. Arada bir yani, arada bir kılıyor ve bırakıyor. Bazı alimler demişler ki bir farz namazı bile terk etse o kişi kafirdir. Yani dinden çıkar. Ve Söyde Suud, Arabistan'da bu gibi alimler var örneğin Ebun Baz İmam İbn Baz rahimehullah bu görüştedir. Ama onun öğrencisi İmam Abdülhasem din diyor ki hayır. Yani bir kişi bir vakit namazı terk etmekle bir tekfir etmeyiz. Ve Ahmed bin rahim rahimehullah namazın bütününü yani bütünüyle terk etmek. Dolayısıyla burada namazı bütünüyle terk eden bir kişi ey 5 vakit namazı hiç kılmasa ve burada da büyük küfür ve büyük şirkte işlemezse cumhurun görüşüne göre bu kişi nedir? Müslümandır. Veya hutta mu'mindir. Çünkü İslam zahiridir, imam batındır. Ama genelde bu gibi insanlara neden kelime-i şehadeti zahiren getirdiği için diyorlar ki bu Müslümandır. Ama gerçekten yüzde yüz bir Müslüman mıdır? Hani siz Usulü's-Sünnet'te gördünüz. İslam neydi? El-istislamu lallahu bit-tevhid ve-an-qiyadu bit-tağ'a ve-al-bera'atı min-şirk ve-ahli İslam budur işte. İslam el-istislamu lillahi bit-tevhid Ey bütün ibadetlerde Allah'ı birlemek. Bütün ibadetleri yerine getirip ve bu bir ibadetleri yerine getirirken Allah'a eş koşmamak. Tamam mı? Ve-an-qiyadu bit-tağ'a Ey Allah'ın emir ve yasaklarını yüzde yüz yerine getirmek. Allah'ın emirlerini getirdiği zaman yine bu ibadettir. Allah'ın haram kıldığı şeylerden imtina etmek yine bu ibadettir. Ondan sonra şirkten ve şirk ehlinden uzak durmak. İslam budur aslında. Ama bu kişi kelime-i şehadeti getirip büyük şirk, ve büyük, küfür, büyük şirk ve büyük küfür işlemiyorsa her ne kadar namaz kılmıyorsa da Madem ki bu adam İslam'dan bir şey inkar etmiyor veya hatta karşı gelmiyor İslam'a da karşı değildir veya hatta büyük şirk koşmuyorsa o zaman bu kişi Cumhura göre Müslümandır Ahmed bin Hembel'e göre kafirdir ama burada en doğrusu Vallahu alem Cumhur'un görüşüdür ve ben ve ben bir Müslüman olarak. Cumhur'un görüşünü doğru olarak görüyor ve bu görüşü benimsiyor. Ve İmam Elbani Rahimahullah yine bu görüşü benimsiyor. Muhammed bin Abdülveheb Rahimahullah bu görüşü benimsiyor. Ve Ahmet bin Hanbel'in mezhebinin çoğunluğu cumhuru, Cumhur'un görüşünü benimsiyor. Ahmet bin Hanbel Rahimahullah ondan sonra Ebn Taymiye ve Ebnül Kayyım El-Cavzi ve bu çizgide olan Söyde Arabistan'daki bazı alimler namazın terkini, küfür görüyorlar. Ey dinden çıkma olarak görüyorlar. İmam Elbani ve bu çizgide olan alimler de namazın terkini, küfür görmüyorlar. Ancak büyük küfür ve büyük şirk işlediği zaman küfür görüyorlar. Allah Allah. Bir kadın yalnız başına ilim almak için bir diyardan bir diğere gidebilir mi? Biz bundan önce ki derslerimizde zikrettik işledik bu derste bir kadın üç günlük mesafesince tek başına mahremsiz bir yere gidemez başka bir rivayette iki, iki gün iki gece başka bir rivayette bir gün bir gece başka bir rivayette bir gün başka bir rivayette bir gece yani bir kadın bir gün bir gece kaç saattir 24 saat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 bir kadın yola gittiği zaman ve bu yol esnasında ona tehlike geleceğini tahmin ediyorsa mahremsiz gitmesi kesinlikle caiz değildir. Ali Satt ve selam döneminde bir erkek bir sahabi Ali Satt ve selamın gideceği bir gazveye kendini yazdırıyor. Ali Satt ve selamla beraber gazveye gidecek. Orada gazveye kendini yazdırıyor ve Ali Satt diyor ki ya Resulullah diyor. Ben diyor benim hanım diyor, hacca niyetlendi ve hacca gidecek. Ben de şu filan filan gazvaya yazıldım diyor. ve vesselam git diyor, gazveden ismini sildir. gazvaya gitme, git hanımınla ona mahrem ol, onunla beraber hacc yapınız. Bunu ne zaman biliyor musunuz? ve vesselam'ın döneminde, ve vesselam'ın etrafında dolaşan ashabın döneminde Selam bu adama diyor ki sakın hanımını tek başına erkeklerle beraber ne yapma. Hacca gitmek için bırakma. Gazbeden ismini sildir. Ondan sonra git onunla beraber hacca. Eğer o zaman bu şekildeyse bu zaman nasıl olur? Evet. Tesettürlü olur, şu olur, çarçurlu olur, bize çıkar. İcabında gelir bir adam yanında oturur. Çıkarken, girerken falan ona eziyet yani ona eziyet veren olabilir. Tamam mı?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 bir günlük veya iki günlük veya da üç günlük mesafesince mahremsiz bir yere gitmesi caiz değildir. Allahu alem. Son soru, inşallah hocam. Hijab takmayan kadınla evlenerken, evlendikten sonra kadın hijab takmasa onun günahı kocaya yazılır mı? Tabii ki hijab derken yani hı. açık baş bel yoksa. Yine e... açıklamamışız. hocam? derken herhalde başörtüsünü kastetmiş olabilir. Acaba başörtüsünü mü kast ediyor? Yani hijab derken yani başört, başörtüsüz mü? Yoksa Mesela başörtülü biraz... de ancak çarşafsız veya taabasız mı demek istiyor acaba? Hangisini kast ediyor? Bir daha okuyayım. Hijab takmayan kadınla evlenirken o zaman biz açıklayalım. Abayla demiş. Şimdi cevap geldi. Abayla. Abayla demek ki başörtülü. Tamam mı? Tabii ki bundan önceki derslerimizde biz buna değindik değil mi? Biri de yazmış, başörtüsüz yani açık kadınlar. Başı açık. Yani. Ha başı açık yani başörtüsüz. O zaman aba değil, yani değil yani. Başı bile açık, de e kapalı Hı. değil. Değil mi? Baba. Tabii ki kadın baştan sona kadar nedir? Avrettir. avrettir. El ve yüz müstesna. El ve yüz üzerinde alimler ihtilafa düşmüşler. Bir kısım alim demişler ki el yüz avrettir. Bir kısım alim demişler ki el yüz avret değildir. Bazıları da demişler ki el ve yüz eğer fitne söz konusuysa yüzün avret olduğundan dolayı değil fitneden dolayı kadının yüzünü kapatması gerekiyor. Ve Ebu Hanife Allah kadının yüzü avret olmadığını ve bu, çizgi, bu çizgiye uygun olarak İmam Elbani de diyor ki kadının eli ve yüzü avret değildir diyor ancak fitne söz konusuysa aynen Ebu Hanife gibi rahimehullah diyor ki fitne söz konusuysa o zaman kadın yüzünü ve elini ne yapar örter. Ve İmam Elbani rahimehullah buradayken Suudi Arabistan'dayken hanımın ve kızları hepsi yüzleri kapalıydı. Ve İmam Elbani diyor ki kapalı bir toplumda kadının yüzü yani her ne kadar avret değilse de yüzünü kapatması daha eftaldır. Onun öğrencileri, bazı öğrencileri diyorlar ki, yani imam e, ustalarına muhalefet ederek diyorlar ki, doğrusu bizim yanımızda yani İmam Elbali'nin bu görüşünü kabul etmeyip diyorlar ki kadın madem ki kadının yüzü avret değildir, o zaman kadının, kadının yüzünü örtmesi afdal değildir. Açması daha eftaldır diyorlar. Sebep? Sebep diyor ki Niçin erkek yüzünü kapatmıyor? Erkeğin yüzü, hani Allah cehennem diyor ya, Nur Suresinde ve Ahzab Suresinde diyor ki erkekler gözlerini haramdan sakındırsınlar. Kadınlara da diyor ki kadınlar da gözlerini haramdan sakındırsınlar. Ha o zaman erkekler kadına göre haramdır, kadınlar erkeğe göre, kadınlar erkeklere haramdır. Öyle mi? Niçin diyor erkeklerin yüzlerini kapatmayı şey yapmıyoruz, emretmiyoruz da sadece kadınların yüzlerini kapatmayı emrediyoruz. Ve diyor ki İmam Elbani Rahimallah, kadının yüzü kesinlikle avret değildir. Ve kendine göre delilleri var. Öbür tarafta diğer alimler diyorlar ki kesinlikle kadın baştan tırnağa kadar avrettir, Baştan tırnağa kadar. Yüzü, eli, ayakları, saçı falan filan şudur budur. Tamam mı? O zaman kadın zaten başlarını açarsa, zaten bu konuda alimler muttefiktirler. Yok, başını kapattı. Mesela başörtüsü giydi ama aba giymedi. Tamam mı? Aba giymedi. Bu aba giymeyen kadın eğer daracık elbise giydiyse gerçekten Allah katında sorumludur. Yok, abanın yerine geniş bir elbise giydiyse yani vücut hatları gözükmüyorsa bir kısım alimlere göre bunda bir sakınca yoktur diyorlar. Bir kısım alimlere göre diyorlar ki kadın dışarı çıktığı zaman dış elbise baştan aşağıya inecek ki vücut hatları belli olmasın. Özellikle şişman bir kadınsa. Çünkü genelde biraz kadın şişman olursa göğüs kısmı, kalçalar, malçalar hepsi ne olur? Dışarıya doğru hatlar şunlar bunlar belli olur. Ama yüz konusunda dediğimiz gibi ihtilaf var. Dileyen bunu taklit eder. Dileyen bunu taklit eder. Abi. Ama en eftalı ve en doğrusu gerçekten gerçekten bu dönemde, bu zamanda kişi hanımının yüzünü ve elini ve ellerini ve ayaklarını örtmesidir. Diyeceksiniz ki niçin bunlar böyle söylemiş, bunlar böyle söylemiş? İşte Nur Suresinde Ahzab Suresindeki ayetlere ve bu ayetlere uyan Sahih-i Muslim'de, Sahih-i Bukhari'de Diğer sünenlerde olan bazı hadislere dayanarak Alimler ne yapmışlar? Bu konuda ihtilaf etmişler Hangisinin daha doğruluk olmadığı ancak Allah bilir mureccihler bakar Sen bunu mu tercih edersin? Kalbin buna mı mutmain oluyorsun? O zaman şu alimleri taklit edersin Sen de bunları mı, bunlara mı mutmain oluyorsun? Şunları mı taklit etmek istiyorsun? Sen de bunları taklit edersin ve en doğrusu ancak Allah bilir vallahu ve Muhammedin la ilahe illa